Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Ali ve Sahbi Ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz Allahu u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sıfatlarından ve onunla ilgili konulardan bahsediyoruz. i̇mam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerinin mektubatından sıralı dersimize devam ediyoruz. Üçüncü cildin 17 Mektubundaız. Allahu Teala ve Teakkadis Hazretleri meclisimizi ilim meclislerine ilhak ile için, fazlu Keremiyle ile birçok ecrü ibadetine aile ile için. Amin. Bu meclisler feyizli bereketli meclisler, ilim meclislerin Allahü Teala buralardan, yani bu dersler bittikten sonra, bu ders yapılırken yan feyizlerden bereketlerden nurlardan bir şehabe bir bulut peyda ediyor bulut halk ediyor yaratıyor Tabii o izlemekle görülmeyebilir şu anda ve bu ilim meclislerinin ayet hadis okunan bu meclislerden hasıl olan o bulut Allah-u Teala'nın hidayetini dilediği insanların üzerine gidiyor gönderiliyor ve oraya rahmet yağmur ilka ediyor o bereketle bir ilim meclisinin bereketiyle allah Teala kimlere hidayet yaratmak istiyorsa dünyanın neresinde Afrika'da mıdır, Asya'da mıdır, Rusya'da mıdır onu Allah bilir. Oraya buradan bulut gönderiyor. O bulutun yağdırdığı rahmetle oralardakileri de Allah hidayet ediyor. Kimin hidayetini murad ettiyse. Fakat dünyanın neresinde Müslüman olan varsa, imana gelen varsa, hidayete eren varsa mutlaka bir ilim meclisinde bulunanların feyizlerinden nurlarından hasıl olan o bulutlardan birinin yağdırdığı rahmet sebebiyle oluyor yani nasıl bir meclisteyiz ona göre hesabımızı güzel yapalım, tazım edelim değer verelim, değer görelim Allahü Teala'dan bahsedilen bu meclislerin değeri büyüktür şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz Mevla'nın rü'yetini, görülmesini anlatıyor, o konuya girdi burada ve yaraü subhaneul mu'minûn Müminler Allah Teala'yı görecek. Fil cenneti cennette. İnşallah biz de görenlerden oluruz. Cennetine girenlerden, cemalini görenlerden, rızasını erenlerden. Rabbim olmayı nasip eylesin. Evet, bu itikatta böyledir. Ehl-i Sünnet itikadında böyledir. Amma bi'unvanilla keyfi ve la misliyi bir o görmek şekilsiz olacak misilsiz olacak, benzersiz olacak evsiz olacak çünkü allah Teala'nın şekli olmadığı için onu görmenin de şekli yok bunu bir şekilde ne yapamıyoruz tarif edemiyoruz ama inanmak inanıyoruz emalide hakikaten ediyor yarâhul mu'minun bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali mü'minler allah Teala'yı nasıl görecek şekilsiz, idrak yok ne demek idrak? İhata. Yani kavramak yok. Şimdi siz beni görüyorsunuz. Bütün cihetlerimden efendim üstüm, sağım, solum hep meydanda. Yani bitiş noktaları görülen noktada gördüğünüz şeyin efendim ebatı sınırlı. Allahu Teala'yı gören böyle bir sınırlamayla göremeyecek. Kavrama yok. Görmek var da idrak yok. İdrak ihata manasına. İhata kavramak, kuşatmak manasına. Yani gördüğün şeyin dört tarafından bitiş noktalarını görüyorsun ya o kavramak oluyor. Ya tüdilikü'l absar gözler onu idrak edemez. Bak göremez demiyor. İdrak edemez ne demek? Kavrayıcı şekilde göremez. Ve tüdilikü'l absar o bütün gözleri idrak eder, kavrar. Onun için şekil yok, kavrama yok. Odar bir misal bir teşbih, bir benzetme yok mesela. Görene sorsan neye benzettin? hiçbir şeye benzetemeyecek görmenin tadını tadacak lezzetini hissedecek fakat teşbih edeceği benzeteceği hiçbir şey olmayacak bu farklı bir olay ama ehl Sünnet'e göre Mevla'nın görülmesi haktır bu bizim ehl Sünnet itikadımızdır yalnız dünyada görülmesi mümkün ama vuku yok kimseye rast gelmedi ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi Miraç gecesinde vuku buldu ama o cennete girdi oradan gördü. Cennetten gördüğü için dünyadan görmüş olmadı. Cennete girdiğine dair zaten sahih hadis-i şerifler vardı. Cennete gittiği vakit oradan da görmesi efendim kabul edilir bir şeydir. Fakat dünyadan görmüş olmadı. Ama dünyada da görülmesi muhal değil. Yani imkansız bir şey değil. Ama o ki bu kadar peygamberler göremedi Musa Aleyhisselam'a bile lenterani seni asla ben göremezsin buyurulduysa artık e, kimsenin bu işe heveslenmesine bir yoktur. Çünkü bunun vukuu yok. Gerçekleşmedi hiç dünyada. Ama cennette vakı olacak. Herkes makamına göre hazrını lezzetini alacak. Ancak bunun yolu nedir? Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere innekum seteravne rabbekum buhari hadisinde Şüphesiz ki siz Rabbinizi göreceksiniz. Ne gibi kemâa teraunel kamara leyletel Dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi. Dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi demek Allahu Teala yukarıdadır demek değil. Allahu Teala dolunaya benziyor demek değil. Haşa Allahu Teala sanki cemali yuvarlaktır demek değil. Haşa haşa haşa. tenzih ederiz. Peki ne demek dolunay gecesi ayı gördüğünüz gibi? Anlatıyor onu. La mu fi Onu görmek hususunda birbirinize sıkıntı ve zahmet vermeyeceksiniz. Yani dünyanın her yerindeki insanlar e, velev ki kalabalık olsalar bir araya da gelseler ay görmek bakımından birbirine sıkıntı vermezler. Herkes eşit olduğu yerden görür, kimse kimseye "Kafanı çek göremiyorum, sıkıştım." demez. İşte o ru'yet ru'yete teşbih ediliyor. Mer'i mer'iye teşbih edilmiyor. Ne demek? Yani görülen ay görülen Mevla'ya benzetilmiyor haşa. Ya Mevla görülecek ama Mevla aya benzetilmiyor haşa. Ya neye benzetiliyor? Mevla'yı görmek yani bizim Mevla'yı görmemiz şimdi dünyada ayı görmemize benzetiliyor. Görme fiili birbirine benzetiliyor. Yani nasıl zahmetsiz görüyor herkes eşit şekilde o o kastediliyor. Yoksa Allahu Teala ay gibidir demek değil haşa. Fe in istatahum Kabul, ala salatinkamle tuluyu'ş şems ve kavle gurubia fef'aluh. Güneş doğmadan sabah namazını kaçırmamaya gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Kazaya bırakmayın. Güneş doğmadan geceler kısa da olsa uzun da olsa siz şaşmayın. Sabah namazını vaktinden çıkartmayın. Güneş doğmadan kılmaya bakın. Erkek iseniz mutlaka cemaatide kaçırmayın. Cemaatle kılmaya bakın. Güneş batmadan evvel ikinci namazını çünkü güneş batarsa ikinci kazaya kalmış olur. Men terkı asr bırakan, terk eden bütün sevapları, hayırlı amelleri mahvolmuş olur. Men fati asr Bir adam ikinci namazını kaçırdıysa sanki o adamın ailesi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü nesi var ne yok hepsi yanmış gibidir. İkindi de böyle bir namaz. Salatü usta'a 13'ün sabah sabah namazıyla ikin namazını vaktinden geçirmemeye kazaya bırakmamaya güneş doğmadan sabah namazını güneş batmadan ikin namazını kılmaya gücünüz yetiyorsa e gücünüz yetiyorsa ne demek işte anlıyorsun baygınsa komadaysa yoğun bakımda hiç ayık değilse falan bu başka ama gücü yeten bunu yapsın ne demek bu Mevla'nın cemalini ahirette görmenin yegane sebebi bu olacak. E demek ki namazsızların işi yaş. İkindi sabahı kaçıranlar zaten sabah sabah devam eden diğerlerini pek kaçırmaz diyorum ama bazı insanlardan da öyle duydum ki ben her sabah diyor çıkmadan evden erken çıkıyorum namazımı kılıyorum ama geri kalanları kılamıyorum gündüz. İşim çok yoğun onları gelince gece vakti kaza ediyorum hepsini Olmaz Sabah namazı en zor namazdır Yani bunu vaktinde kılan adam Nasıl gündüz vakitle ki Namazları kazaya bırakır Hiç anlaşılmayan bir şey Fakat böyle yapanları da çok duydum Yani evde rahat kılıyorum da işte iş yerinde şurada burada gören geçen Namaz kıldığımı fark etmesin diye midir Yoksa efendim işte Ne kasıtladır ne niyetlidir Onu da anlamış değilim Ekseriyet ortalıkta namaz kıldığım görülmesinde Şeyi de var Endişesi de var Korkmayın namaz kılmaktan. Sizi fişleyeceklermiş, fişlesinler. Kılmayanları da fişliyor melekler. Melekler kılmayanları fişliyor. Bir vakit namazı geçti, 80 sene cehennem. İkinci geçti, bir 80 daha. Üçüncü geçti, bir 80 daha. Ne olacak? O fiş. O fişi kim sökecek? Adam dedi, ha iyi dedi, ben 5 vakitte acaba kaç sene cehennemlik oldum? 5 kere 8 den hesap edeyim. Ben de ne haber yolladım ona? Seni cesap etme, niçin sen ebedi kalacaksın? O hesap imanı olup da tembelliğinden kılmayanlara da beş kere sekiz. Sen alay ediyorsun. Bakalım ne kadar cehennem hak ettin. Bir hesap yapalım bakalım. Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Alay etmek insanı kafir eder. Ayetle hadisle istihza etmek, hafife almak, küçümsemek bunların insanı kafir eder. Şimdi aman namaz, aman namaz. -kura gözümün nuru namaz. Her şey terk edilmeli ve ihmal edilmeli, ötelenmeli namaz asla tehir edilmemeli. İnsan başı sallanırken namaz ondan düşmez. Başı sallananın hiç vücudu kıpırdamasa bile sırf başıyla, başının hareketiyle ima ile kılması yine farzdır. Yine farzdır. Onun için mesele önemli dedi. Adam denizde diyor, kemisi parçalansa benim tahtaların üzerinde kalsa eğer ki bir tahtaya tutunup da kafasını hareket ettirebiliyorsa çünkü suyun içinde kalsa dalgaların o vakit hepten boğulma tehlikesi geçirir ama eğer bir tahtaya tutunup da başının hareketiyle kılabiliyorsa zaten denizde abdest derdi yok mutlaka kılmalıdır diyor. Kaçırsa mesul olur. Uçak düştü denize. Adam da ölmedi. Kaldı. Onu kurtaranları bek, kurtaracakları bekliyor. Bir yandan da köpek balığı mı yiyecek beni palina mı geldi falan, ödü koptu mesela namaz vakti geçiyor kılacak diyor kılacak Allah, Allah ben mi uyduruyorum Halebi kitabında var fıkıhta var başından kılacak daha ne misaller var orada ince ince misaller var mesul olur diyor kılmasa siz nerelerde geçiriyorsunuz nerelerde kaçırıyorsunuz ne iş yapıyorsunuz ya biri gelmiş de ondan laflarken geçti nasıl geçer ya Yok efendim hanımlan kavga ettik, sinirim bozuldu bugün, üç vakit kılamadım. Sen deli misin ya? hanımlan kavga et Daha çok kıl. E sen, sabır, Sabırla yardım isteyin, namazla yardım isteyin. Moralim bozuk, namazı bıraktım. ne bozuk? Cehenneme girince daha mı düzelecek? Yanarken kimin moral düzelmiş? Aman Allah'ınızın Celle Celal, cemalini görmek istiyorsanız, ki onu göremeyen çok hasret çeker. Efendimiz öyle derdi. Cehenneme giren neye yansın? Ateşte yandığına mı yansın? Cennet nimetlerini kaçırdığına mı yansın? Kendisini yaratan Allah'ın cemalini bir kere bile göremediğine mi yansın? Neye yansın? Allah'ın cemalini görememek ateşten çok yakar adam. Çünkü bizi yaratan ne kadar yani görmeye hevesleniyor insan ya? Bir kere görmek için ne verilmez? Ya? Onun için bu namazlar bizim yüzümde edecek inşallah. Aman sabah namazı, cemaatle kılınması, güneş doğmadan, efendim, vakti vaktine, abi de huzuru temin edecek, o, ben o kitapları niye yazdım acaba? O cemaatle namaz, o koca kitap 300 sayfa, dinin direği namaz, koca kitap 500 sayfa yakın. Niye yazıldı onları? O namaz ilmi hali, niye yazıldı o namaz ilmi hali? razı olduğu şekilde kılmak için neler yapmak lazım? Bu kadar, belki bin sayfa yaklaşmıştır, tatili erken ayrı yazdık. Bu namaz üzerine bu kadar durduk. Yani insan bu kadar kolay mı ya ben kılmıyorum. <gülüyor> Nasıl kılmıyorsun ya? Yaşıyorsun kılmıyorsun. Allah'ın mülkünde Celle Cilalem. Yani. Onun verdiği nefeslerle tereffüs edeceksin. Onun verdiği yemekleri yiyeceksin, rızıkları yiyeceksin, sular içeceksin. Eşlerle evleneceksin. Bütün onun verdiği nimetlere gark olacaksın, boğulacaksın, kalacaksın. Ondan sonra ben sana secde etmiyorum. Bu çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. Bir kul bile e, hiçbir iyiliği yok ya sadece sebep oluyor. O sebep olduğundan dolayı emri tutulsun istiyor. Yasandan kaçmasını istiyor. En ufak bir itiraza tahammül edemiyor. Ya ben sana bu kadar iyiliğim var sen nasıl ben dinlemezsin?" diyor yani adam. Bir kul o da bizim gibi bir damla sudan yaratılmış. O bile dayanamıyor ya itiraza. Niye bana iyiliği var? Hepsi bir tür iyilikleri Mevla yarattı. Onu sebep ettiyse bile o tahammül edemiyor ya bu kadar iyiliğin sahibi olan Allah'ım sabur çok sabreden Allah Celle Celle cezayı peşin vermiyorum ama bu kadar nimetler kaçırılım İnananlar cennette yani inananlar ne demek cennete girenler e inananlar cennete gidecek mi gidecek ama herkes direkt gidecek mi gitmeyecek kimisi cehenneme mı? vuracak mı uğrayacak de ehli sünnet olsa da uğrar mı uğrar Ehli sünnet olmasa mutlaka uğrar. Ehli sünnet olsa tebeşi var, şefati var uğramayan çok olur. Cennete direkt giden ek hep ehli sünnetten olur ama ehli sünnetin hepsi de direkt cennete gidemez. Günah miktarı yanan olur. Falef min ba'dihim halfun. Azar salate ve teba'u'ş-şehavat feşufu'l-kawn gayya. Peygamberlerin ardından kötü döller türedi, namazı zayi ettiler şerbetlerine uydular. Yakında cehennemin gaya kuyusunu boylayacaklar. Yani bu namazı tekten cehenneme gidileceğine ayet var. feynnerru yetelleti. Şimdi allah Teala görülecek. Şekil var mı? Yok. Benzetme var mı? Yok. Kime nasıl olacak? İnşallah sabah ikindiği vaktinden kaçırmayanlara nasıl olacak inşallah. Onu da müjde ettikçe. Ama bu şekil olmama meselesini ben anlayamadım hocam efendim ya sen niye anlayayım sen cennete girdin de Mevla'yı gördün de efendim şimdi millete şeklini mi anlatmaya ya onu yaşayacaksın o tatmaklık bir iştir zevki bir iştir tadan anlayacak onu fakat anlatamayacak yaşanacak Allah-u Teala'nın şekli var mı yok benzeri var mı sınırı var mı ciheti var mı yönü var mı tarafı var mı evet. Peki şekli olmayan Allah'a taalluk eden bir görme. Ya yani onu göreceğe görünüyor. tekunu e, tekvunu eben mutlaka nasıl olur o? La eden. elbette o görmek de şekilsiz olacak. Çünkü görülenin şekli yoksa görmenin de şekli olamaz. Ve yenel rayi Hatta gören de diyor kavuşacak hazan min la keyfi. O gören diyor gördüğü vakitte o da şekilsizliğe bürünecek. Yani gören kim? Müslümanlar inşallah biz de onlardan oluruz. O görenler de diyor hiç şekil kendileri de şekilsizliğe girecekler biraz. Onlardan Onların da şekli kalmayacak. Zaten akıllar da başlarında kalmayacak. Mest olacaklar. Mest. Köşklerine, saraylarına giderlerken. Mevla gördükleri vakitte bazısı günde iki kere görür. O eftal olanlar kimisi cumadan cumaya cennette böyle gündüz gece yok ama dünyadaki cumaya denk gelen saatler hangi saatler cuma saatiyse dünyadayken o saatlerin cumalığı devam ediyor bayram saat günleri bayramlığı devam ediyor aynı bu hesap devam ediyor ama gece yok gece olmadığı için şimdi şu anda anladığımız manada gündüz gece yok fakat o saatin karşılığı yani ona denk geliyor dünya hayatı devam etseydi hangi gün saatler cumaya denk geliyordu o cumadır hangi saatler bayrama denk geliyordu günler saatleri, onlar bayramdır. Onun için bazıları Mevla'nın bayramdan bayrama görecek. Yani senelik süreçte iki kere. Bazıları haftada bir cumadan cumaya görecekler. Ziyaret edecekler. Ve ekramu me'alallah ve yanfuru ilavet yiğad ve temaşiyah. Allah katında en kıymetli kullar ne yapacaklar? Sabah akşam görecekler. Sabah akşam görenin makamı en yüksek olandır. Sabah akşam zikirlerine devam eden, derslerine devam eden, Mevla'yı devamlı efendim, tefekkür eden tabi özel kullar vardır, onlara nasip olacak. Ama bazı dostlar devamlı müşahede edecekler onlar huri de köşk saray da hiçbir nimetten de zevk alamazlar, ancak Mevla'nın cemalini görecekler bazı velilerden böyle rivayetler vardır, ya Rabbi sen cennette cemalini benden bir an kapatacak olsan beni cehenneme alsan tercih ederim diye diğer nimetleri istemem. Ona dünyada da ancak Allahü Teala söyleyeyim bana seni gerekseni diye o zihniyet. O Yunus Emrelerin, işte Rabiatü'l Adaviye'lerin, Radiyallahu anha birçok veliden sözlerinden, makamlarından anladığımız üzere, sohbetlerde dinlediğimiz üzere bu bizim yani belki bize nasip olmaz bu makamlar. Olur inşallah, ümidi kesmeyelim ama biraz yüksek taleplerdir onlar. Ona göre gayretlerin fazla olması gerekir. Bizim gibi böyle hemen mızıkçılık eden, en ufak bir şeyde rızasızlık gösteren, en ufak bir bahaneyle ibadetini, zikrini terk eden insanlara pek nasip olacak gibi değil onlar. Onlar Allah-u Teala. Yaksa da razı. Efendim, evliya Allah öyle diyor. Herkesi cennete koysa, bir beni cehenneme koysa yine razıyım ki. Yani bu zor iş. Bir de bunu tatmak meselesi var. Konuşmak olsa ben de konuşurum yani. Zevkenin yaşamak meselesi var. Allah'tan razı olanlar. Evet. İşte onun insan diyor görürken Mevla'nın cemalini gören de o şekilsizlik aleminden bolca bir nasip alacak ki hatta esatı'ya ruh la keyfi'yi. Şekilsiz olanı görmeye tahammül edebilsin. Şekilsiz olanı görebilmek için senin de biraz şekilsizlikten nasip alman lazım. Yani dünya gözüyle Mevla görülemiyor. Niçin? Dünya gözü şu ışığa bile bakamıyor. Önüme ışıklar koymuşlar. Bakarken biraz dikkatli baksam baksam gözüm yorulur yani sulanır. Güneşe bakmaya göz hiç tahammül edemiyor. Çıplak gözle insan güneşe baksa uzun zaman, uzun değil böyle bazen tabii kuvvetli güneş zamanıysa, efendim, öğlen, Ceval vakti falan, çok kısa zamanda güneş onun gözünü yani rahatsız eder. Bir de göremez hale gelir. E şimdi, Güneş ki Allah'ın mahlukudur Celle kullarından, yani yaratıklarından biridir. Ona tahammül edemeyen göz onu yaratığına nasıl tahammül edecek? Peki dünyada görememenin sebebi? Peki ahirette görülmesi neye göre? Ahirette kendi öyle bir göz verecek ki o kendi zatının cemalini görmeye o göz tahammül edebilecek. Onun verdiği göz oraya özel göz o onu görecek. Burada verdiği göz işte dünyada zaruri işlerimizi görebilmeye yarar. Yoksa Mevla'nın cemalini görecek güçte değil. La yehmil <gülüyor> atayel melik illa mataya. Padişah hediyelerini diyor ancak padişahın merkepleri taşır. Ne bak o? Efendim benim verdiğim hediyeyi cılız eşekte taşır. Ama kral padişah hükümdar sana hediyeler verirse o kadar yükler ki böyle cılız eşek onu taşıyamaz. Ya yapmak lazım? Padişah der ki Buna sarayın atlarından, merkeplerinden bir tane efendim güçlü kuvvetli bir binek verin ki bu hediyeleri o taşırsın. Çünkü bu adam gelmiş zaten zor yürüyor. Atı şeyi yolda kalacak. Buna bir de hediyeleri yüklersek bu taşıyamaz. Onun allah Teala padişahlar padişahdır. O bir lütuf vereceği zaman onun lütuflarına, keremlerine mazhar olmak için yine onun merkeplerine binerek, onun verdiği imkanları kullanarak... Onun ahirette vereceği özel göz sahibi olarak o görülür. Diyor. Fakat Halle Subhane Bugün Allahü Teala çözdü Hazel Muamma Türkçe, Muamma Türkçede de var. Bu kapalı meseleyi, gizli meseleyi Allah çözdü. Dünyada da bu o tahlil etti. Dostlarından seçkin olanların da en hususileri var. Seçkinin seçkini. O en hususi kullarına e dünyada bu Mevla ahirette nasıl görülür meselesini hani Mevla'yı görmüyorlar ama onun görülebileceğinin tadına eriyorlar. Kalp gözüyle görüyorlar. Kalp. Hz. Ali Efendi'nin sözü olabilir o. Ne diyor? La abudu Görmediğim Rabbe tapmam diyor. Ne demek bu? Hz. Ali Efendimiz dünyada gördü mü Mevla'yı görmedi. Ne demek? Bir de kalp görüşü var. O göz görüşünden de kuvvetli. görül gibi inanmak. O işte görmediğim Rabb'e tapmam diyenin manası nedir? Kalp gözüyle tam anladım meseleyi demektir. Ö öyle anlamadan ibadet etmem ben. O onu demek istiyor. Şimdi dostlara da bu muammayı çözdü. Onlara bunu keşfettirdi. Yani anlatamazlarsa da kendileri anladılar. Mevla nasıl görülür? Görülecek. Onu şu anda dünyada da ama velilerden her veli değil. Seçkin veliler, her seçkin veli de değil, kasrul kavas seçkinlerin içinden de çok nadir seçilen Ceymamur Rabbani gibi kardeşallahü Aleyhisselam veliler, bunlara Allah diyor bu muamma'yı çözdü. Fakat ilmesele tulkamı bu derin mesele, kapalı gizli mesele, yani biraz izanı zor, çünkü şekil olmaması, misal olmaması, idrak olmaması, kavrama olmaması falan, bu bu şekil bir görmeyi. İnsan dünyada böyle bir görme olmadığı için böyle bir görüş nasıl olur? Bunu insan takayül edemiyor. E zaten cennetin nimetleri hakkındaki bir çok konu da böyledir. İnsan e insan o düşündüğü zamanda kavrayamıyor nasıl olacağını. Tahkikiye cun indaha ulale kabir. Allah dostlarının büyükleri, büyük velilere göre bu mesele tahkikidir. Ne demek tahkiki? Hakikatine erilmiş, gerçeği anlaşılmış Vücut teferruatı ile künhüne varılmış çözülmüş bir meseledir evliyanın seçkinlerinin katında. Ama teklidiyetü inde gayri. E, bu makamda olmayan yüksek derecede veli olmayanlara göre taklididir. Ne demek taklidi? Bizim diler, bizim gibilerde biz bize göre bu mesele nedir? Taklididir. Yani ne demek? Ayet-i kerimeden buyuruyor. Vücûhuhum yevme'din nur ila rabbihim zora Kıyamet suresinde bir takım yüzler aydın olacak, parlak olacak, nurlu olacak. Rabbinin cemaline bakacak bu ayette inandık tamam gayba inandık geç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz Rabbinizi göreceksiniz buyurdu demin okuduğum Bukhara hadisinde o hadise de inandık tamam peki bunun hakikatine erdik mi bu görmenin izahı hakkında e, efendim e, nasıl olacağı hakkında zevki hakkında tadı hakkında bir nasibimiz var mı şu anda dünyada yok taklit yoluyla ne demek taklit yoluyla e, cenneti de görmedik iman ettik cehennemi de görmeden iman ettik Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi. Cenneti gördü. Mevla'yı gördü. Cehennemi gördü. Şimdi onunki ne diyor? Tahkiki. O hakikaten gördü. Evliya Allah'tan ona hakkıyla uyanlara da manevi olarak kalplerini o görür gibi olma halleri. İhsan makamı. E lehsanen te'amudallah kendine ketten İhsan nedir sordu Cebrail aleyhisselam. Efendimiz ne cevap verdi? İhsan sen Allah görüyorsun gibi ibadet edeceksin sen onu göremiyorsan da uyar, onun seni gördüğünü bileceksin e şimdi o ihsan makamına dünyada erenler var ayan makamı da var aleni açıkça mevla görür gibi olma müşahede makamı diyoruz onlara yani nakşifendi hazretlerinin sözüdür rü'yet ne ker rü'yehest dünyada görmek yok görür gibi olma var ama o görür gibi olma da adamdan adama değişen bir hal onun için Evliya Allah bunun hakikatine ermiştir ama diğer müslümanlar taklit yoluyla taklit ne demek öyle duyduk öyle öğrendik biz de inandık. Zevkinden tadından bir nasibi yok. Velem yekul biadil meselati. Ehadun min el firak el Eli sünnete muhalif olan fırkalardan hiçbiri azrette Allah'ın görüleceğini celle celaluhu kabul etmiyor. Müminiyim ve kafiriyim. Gayru el sünne Ehli sünnetten başka, kafirlerden, Yahudilerde yok, yani te Tevrat inancı dedikleri. Yahudilere sorsan Allah görülür mü ahirette cennette? Yok. Hristiyanlara sorsan Allah görülür mü cennette? Yok. Efendim hangi batıl dine sorsan? Yok. Peki ehli sünnetin dışında mutezileye sorsan, mutezile baştan inkar ediyorlar. Asla görülemez. Ondan sonra. Ama şimdi mutezile cennete gidecek mi? İtikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan gidemez. Ama sonunda tabi imanı kurtaran cennete gidecek. Peki cennette Mevla'nın cemalini görecek mi? Göremeyecek. E hem cennete girecek nasıl göremeyecek? Mevla ceza cezaen vifaka. Uygun ceza. Siz inkar ettiniz benim görüleceğimi size göstermiyorum. Çünkü münkirin nasibi hırmandır? İnkar ettiği şeyden mahrum edilecek. Bak cennete girip de göremeyen olacak. Ne zavallılık ya. Niye inkar ediyorsun el-i sünneti itikadının dışına çıkıyorsun? Koca cemakşeriler koca allameler, en büyük alimler geçmişten beri, bin seneden küsuru da var, bin yüz, bin iki yüz senelik işler. İnkar ettiler Mevla'nın görülmesi. Bu el sünnetin itikadı ne kadar önemli bir itikattır ya. İlimle de değil yani. Okur okur okur, allame olur işte doğruyu bulamaz mı? Hidat Allah'tan. Biz şimdi ne kadar hamd edelim şükrederim. Kafamızı secdeden kaldırmasak yeridir. Yani bizim ne sermayemiz var da? Ne seçkinliğimiz var? Ne hususiyetimiz var da bu kadar alimler buna inanmadı da biz inanıyoruz. Elhamdülillah. Onun için emal deniyor. Feen sevinen nimetleri daru, feya ehli'l i'cizali. Allah'ın cemalini gördükleri vakit bütün nimetleri unutacaklar. Feyz haline nura kalk olacaklar evlerini köşklerini saraylarını ailelerini hep karıştıracaklar hiç tanımaz hale gelecekler Mevla buyuracak ey meleklerim bunları sedyelere koyun tabi cennet sedyeleri artık sizin ambulansınıza benzemez adamı düşürüyorlar yarı yolda öldürüyorlar efendim onları nurdan efendim sedirlerle sedyelerle alacaklar köşklerine götürecekler yani adam aklı başında değil Mevla'nın cemali görünce o kadar nura kark oluyor ki evini bulamaz yani bütün nimetlerini unutacaklar. Halbuki bir hurinin cennet hanımının cennet hatunları ki dünyadaki eşlerimiz namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, tesettür ehli dünyadaki kadınlar, bacılarımız, kızlarımız, hanımlarımız, analarımız hep cennette inşallah onların makamları hurilerden çok üstün. Çünkü onlar namaz kıldılar, oruç tuttular, zahmet çektiler. Değil mi? Onların güzellikleri onlardan üstün, her vasıfları onlardan üstün olacak. Cennet kadınlarından bir kadının başörtüsünü efendim gökten sarkıtsalar hadis-i şerifte beyan ediyor. Gökten sarkıtsalar efendim onun nurundan güneş sönük kalacak. He, diğer bakımdan, vele nasif ve ala razia min ed-dünya mafiya. Bir cennet hatunun başındaki yaşmak bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. O hepsini versen onu alamıyorsun o kadar değerlidir. Ee, on sonra cennete elinden birinin bileziği cennetten sarkıtılsa o bileziğin karşısında onun parıltısından ışığından nurundan efendim güneş sönük kalacak o kadar göl kamaştırıcı nimetler güzellikler mevcut iken Adam Allah-u Teala'nın cemalini gördüğü vakitte hepsini unutacak. Ama ne diyor? Ey mutezilenin yani husranına, ey millet diyor mutezile çok zarara düştü bu işte Allah'ın görüleceğini inkar edenler, ehli sünnet dışı mutezile fırkası, bunların ziyanından siz sakının diyor. Niye? Adam cennete girecek de göremeyecek yani imanlı kurtarsa da, Cehennemde yanıp çıktıktan sonra cennete girse de Mevla'yı göremeyecek. E niye inanmıyorsun ya? Kur'an-ı Kerim'de bakacak diyor. Ayet var. Onlar diyor ki o oradaki bakacak manası bekleyecek. Allah'ın hükmünü bekleyecek. Ya var adam zaten yüzü apaydın nur olmuş cennete girmiş daha ne bekleyecek ya? O Mevlan cemani görecek. Ne mümin ne kafir. Ehl-i sünnetten başka buna inanan yok veyahuddu ruhiyetel hakkı subhanehu allah Teala'nın görüleceğini sayıyor adâvla'yle kabir ma adâvla'yle kabir ma adâvla'yle kabir bu eli sünnet büyüklerinin dışındakiler efendim kullu hepsi de ne sayıyor Muhalen, muhal sayıyor imkansız diyor Allah görülemez imkanı yok diyor yani hepsi böyle söylüyor ve müsteşedirul muhalifin peki deliliniz ne? biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz var, e sen diyorsun yok delilin ne? kıyasul gâib aleşşâhidin beyyinül fesâdi görüleni görülmeyene görülmeyeni görülene kıyas ediyor e bunun zaten efendim bozukluğu ortadadır yani diyor ki onların hesapları şöyle bir şeyin görülmesi için çok yakın olmayacak onun için gözünü göremiyorsun çok uzak olmayacak Efendim sınırı belli olacak, sınırsız olan şeyi göremezsin. Şöyle böyle dünyada görmek için gerekli olan şartları arıyorlar. Allahü Teala hakkında da bu şartlar yok. Onun için diyorlar Allah göremez. Goya Allah'a tenzih edelim derken Allah'ın kendi verdiği müjdeyi inkar ediyorlar ya. Yani. Böyle bir cahillik. Ve husoolü limani bir <gülüyor> misli adil Böyle derin meselelere inanabilmek. Biz inandık elhamdülillah. Ama buna inanabilmek Bilaniyülü <gülüyor> mütabaatü sünneti seniyeti ala sahibiyat salatu ve selam ve Sünneti seniyyeye uymak. Hadislere uymak. Bazıları da inanıyorum ama sahih değilse inanmıyorum. Abdülkabi Geylani rivat etse İmam-ı Rabbani'de i̇mam Gazali'nin kitaplarına geçenlerde çok zayıf var, uydurma var. Haşa. Bazıları da o kafada. Onlar da eli sünnet geçiniyor. Şimdi ben o hadislere iman sohbeti kitap oldu, o herkes onu ezberlemesi lazım, yutması lazım ya. Ki hadislere iman ne kadar önemli mesele. İşte diyor ki, sünnet-i seniyeden kastı hadis. Eğer sünnet-i uymazsan, hadislere inanmazsan, o inancın nuru sende olmazsa, böyle derin meselelere inanman mümkün olmaz diyor. İşte inanmanın, bizim inanmamız kolay oluyor. Niye? Çünkü hadislere inanıyoruz. Hadis-i inandığımız zaman Resulullah ne buyurduysa haktır ve gerçektir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu aklıma yatar mı, yatmaz mı? <gülüyor> Olur mu olmaz mı? E koca profesör adam kalkıp diyor ki İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak orada? Efendim oksijen yok. E şimdi hadise bakanı, hadise inanan adam gökte oksijen yok der mi? İşte o okumakla değil, o uyumakla. İttiba'nın nuru İnanmanın nuru, uymanın nuru Allah bizden eksik etmesin o nuru İnşallah o hadislere iman Arifan yayınlarından onu takip edin O çok lazım Yani öyle de bir şey daha toparlayamayız Öyle konuşma da bir daha kolay da yapamayız Bir kere olmuş o evvelce Bir araya gelmiş o kadar mesele Şimdi yapamıyoruz O fırsatlarımız olmuyor Ondan o nurunuz artar Hadislere imanınız artar sünnet seneye ihtimal nurunuz artar böylece de bütün bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dendiği zaman artık sizin kafanızda bir acaba kalmaz efendim aklıma yatmadı da şu şöyle olacaktı böyle şart vardı laikı devlet ne nebüvet her seri bari mesih hannekeşet heri kari farsça bir beyt imam rabbi hazretleri söylüyor yani bu işlere inanmak her başa yakışan bir devlet değildir bu devlet her başa yakışmaz Herkese yakışmaz. Bu iman bizden zenginleri var bu, bu meselelere inanmazlar. Bizden akıllıları var bu meseleleri bilemezler bulamazlar. Bizden güzelleri var. Her imkanı bizden fazla olanlara her başa layık devlet değil diyor bu. Bu iman devletidir. Allah'ın peygamberinin buyurduğu her şey şeksiz şüphesiz tereddütsiz inanabilmek meselesidir bu. Bu nurdur Allah verecek. Onun için diyor İsa Aleyhisselam'ın yükünü her eşek çekemez diyor yani ne demek e, merkep diyelim ona her merkep bu yükü çekemez burada güçlü altyapı lazım iman lazım yakın lazım şüphesiz inanç lazım hadis-i şeriflere özellikle çok kuvvetli inanmak lazım çünkü bizim deminden beri okuduğumuz e, bir ayeti i kerime bu usta net açıktır ama birçok hadis-i şerifte bunu şerh etmektedir onlara da efendim kuvvetle inanmak lazım Şimdi el-i dışı fırkalar bunu inkar ediyor. Bu kadar Bukhari hadisini e, müminler aynen görecek. Dolunay gecesi gibi görecek. Net görecek. Bunlar nasıl mana verecekler? Nasıl inkar ediyorlar yani? Bunu inkar etmek ne kadar zor. Hele bir de hadise inanıyorum diyenin inkar etmesi çok zor. Çünkü onu tevil tevil tevil yorumlayacak da açıkça görecek buyurduğunu çevirecek ne manaya kim bilir yani. Uğraşıyor, zorlanıyor. Ya niye zorlanıyorsun bunu? Buyurduğu gibi çıkacak dedi ama madem ki say hadiste vardır Allah Teala bunu yapacak bize mi söylüyor, söylüyor siz yapın diye bize bırakmıyor ki ben yapacağım diyor sen cennete girme bak ve acep şaşılacak iş ne o ses, aydulbi, husuli, Allah'a görme mutluluğuna, bahtiyarlığına erme devletini kim mesut bahtiyar olacak? Men o kimseki la biya yani Allah'ın görüleceğine inanmayan mu gibi eli sünnet dışı fırkalar nasıl bu şerefe ersin diyor? Fina nasıl bir mümkün kirehirmanın nasıl bir mahrum olması gerekir? Çünkü reddetti. Peki, peki efle aera cennet? Peki bu adam cennete girecek mi itikadının pisliği kadar yandıktan sonra imanlı olan zere kadar dolsa cennete gide sonunda da olsa. Peki cennete giren de nasıl Allah görmeyecek yani bu işte sıkıntılı diyor yani. Fina mütebaddırın şer'i Ayetten hadisten anlaşılan, şeriatın delillerinden anlaşılan, yani çok ince düşünmeden ilk akla gelen husûlü devleti rû yeti li i cennet. Cennete girenlerin tümü Mevla'yı görecek. Ayet hadisin dış manasından bu anlaşılıyor. Fe inne ulem fi şer'în. Çünkü ayette hadiste varid olmadı ki enne el-i cenneti yara'u ba'da'hum la yara'u teâl. Bazısı görecek bazısı görmeyecek diye de bir ayet hadis yok. Fakat eli sünnet itikadındaki diğer kitaplarda alimler diyorlar, muhtezile girse de göremeyecek. Şimdi İmam Rabbani bu hususta da yine biliyorsunuz itikattan müftüdür. cennete girecek adam Mevlan Cemalini görmeyecek. Bu diyor zor iş. Çünkü şi, ayette hadiste kimisi görmeyecek diye bir şey yok. Peki görecek desek buna da çok karar veremiyorum diyor. Niye? Ya bu görüleceğini inkar ettiği. İnkar eden mahrum olması gerekir. Bu nasıl olacak diyor? Vel cevap fi ola. Bunun hakkında ne cevap verelim? Diyor mu? Cevabı Musa Aleyhine ve Aleyhisselam, ve Selam bir sual Firavun. Musa Aleyhisselam Allah ona bizim peygamberimize de ona da salat selam eylesin. Amin. Firavun ona bir soru sordu. Gal galal Teala hakken huma Allahu Teala onlardan naklen Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Kale. Firavun ne dedi? Fe ma balul sen şimdi peygamberim diye çıktın geldin efendim bundan evvel nice insanlar geldi geçti öldü gitti hiç Allah'tan birşeyne haberleri yok bunların durumu ne olacak firavun diyor yani bunların ne, muamelesi nedir bu ölenlerin ahireti akıbeti neyce Musa cevap ne diyor onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır her şeyi bize bildirmedi Rabbim şaşırmaz Rabbim unutmaz ki, bu meselede kesin karar vermeyeyim. Musa aleyhisselamın cevabını vereyim. Allah'ın görüleceğini inkar edip de sonra ehli sünnet dışı itikat pisliği kadar yanıp da cennete gelecekler var. Bu sonradan cennete girecekler, Mevla'yı görebilecekler mi? Ama görmeyi inkar edenlerden bahsediyor. Öbür günahlar başka. Öbür günahlardan cehennemde yansa da çıksa o kesin görür. Cennete girdikten sonra görecek. Fakat bu görüleceğini inkar edenler mahrum olur olmaz işinde bir sıkıntı çıktı diyor burada diyor zor geldi bana bunu şaşılacak bir durum oldu burada en diyor ne cevap vereyim onların görüp görmeyeceği Rabbimin katında bir kitapta yazılır Rabbim ne şaşırır ne sapıtır ne unutur ne yanlış yapar öyleyse Rabbim onlara da ne yaparsa doğrusunu yapar ona da böyle kesin bir şeye bağlamadı o işi. Ama diğer itikad kitaplarında, emalide vesairede okudum size. Onlar mutezile gibiler, görülmeyi inkar edenler göremeyecekler diye itikad kitaplarında geçiyor. Ama İmam Rabbani buna da kesin bir şey. Yani çünkü Cennet'e girecek de görmeyecek böyle de bir ayrım yok diyor ayet hadiste. Onun için orada Allah'a havale edelim. O bilgiyi Rabbimize havale edelim. E zaten sen görüleceğine inanıyorsan sana bir sorun yok. Senin durumun belli. Cennete girersen mutlaka göreceğin inşallah. Değil mi? E zaten içimizde de Allah'ın görüleceğini inkar eden yok. Muhtecilerin bu görüşü pek yaygın değil. E bu fitnecilerden, e, bidat ehli reformist e, hocalardan da pek bu işi karıştıranı görmedim. Ama adam zaten cennetin sonsuz olduğuna bile diyor ki o bile belli değil diyor. <gülüyor> Cennetin sonsuz olduğu bile belli değil diyor yani. O adamda Allah'ın görülecek görülemeyecek hiç o girmez. O tip kafalar. Fakat e, bilim adamı geçinenlerden e, mutezile görüşünde olup da görüleceğini reddeden profesörler, doçentler olduğunu biliyorum. Ama bu televizyonlarda şurada burada bu meseleler pek e, tartışılmıyor bu konu. Çünkü bu çünkü ötesi, işin ötesi olduğu için şimdi onlar nelerle uğraşıyorlar şu anda yaşanan meselelerle uğraşıyorlar, i̇şte kabir azabı var mı çok korkuyorum hoca efendi o da diyor ki yok diyor rahat yat diyor ya bu kurafeci cübbeli uydurdu diyor, kabir azabı olur mu diyor ya, ondan sonra onu rahatlatıyor, öbürü onu tatmin ediyor bir onu teskin ediyor, öbürü onu diyor, inkar, inkar inkar inkar ondan sonra efendim körler sağlar birbirine ağırlar ahirete gitti mi Mevla bakalım ne yapar herkes itikadına göre karşılığını görecek Allah bizi ehl-i sünnetten mahrum etmesin biz inanıyoruz Rabbimizin buyurduğuna inanıyoruz Rabbimiz'in görüleceğini de inanıyoruz zaten görülebileceği dünyada da görülebilir mümkün işte seçili kendisi gösterir ama şimdi dünyada bunun vuku yok tahammülü yok dünyanın dünya yanar ve lakinin zoru cebel Musa Aleyhisselam'a ne dedi beni görmek istiyorsun şu karşındaki dağa bak Tur dağının üstünden karşıdaki dağla Feniste kara mekanı Zerre kadar yani bizim anlayacağımız dilden konuşursak bir serçe parmak, en küçük parmağın baş ucu küçücük baş ucu kadar. Bizim tabirimizle bir tecelli Allah Teala kendi cemalinin nurundan parlattı. Feniste kara o dağlar yerinde durabilirse feşevvetaran sen de beni göreceğine heveslen. Ne oldu? استعجبنا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرموسا صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبتج إليك وأنا أول المؤمنين Allah ya Musa, ince tutturdum sana insanları benim mesajlarımla ve kelimelerimle, fakat ne getirdim sana ve sana? Rabbim tecelli etti, bir tecelli, o tağları paramparça etti, hepsi eridi,ler indiler aşağı. Musa Aleyhisselam da Mevla'nın cemalini görmüyor. Mevla'nın cemalinin nurundan daha yansıyan tecellinin azametinden düştü bayıldı. Ne zaman ki ayıldı? Ya Rabbi seni tenzih ederim. Sen dünyada görülmeye bizim tahammülümüz yok. Ben sana tevbe ettim. Bu isteğim biraz uykunsuz oldu. Ben seni görmeden inananları ne evveliyim diye. Mevla ne Ey Musa ben seni seçtim. Sana peygamberlik verdim. Bu kadar insana peygamberlik vermedim. Peki bu kadar peygambere kelamımı işittirmedim. Sana kelamımı da işittirdim. Sen peygamberler seçilmiş, sen seçilmişten seçilmişsin. O halde sana ne verdimse onu al, şükredenlerden ol oturacaksın. Ha, ama efendi Musa sallallahu aleyhi ve sellem Miraca giderken Musa aleyhimin yanından geçerken ne yaptı? Yakram tevaffaldu biraz naz ediyordu ya efendimiz arkadan duyuyordu. Sen ona ikram ettin, sen ona değer verdin, sen onu üstün ettin. Ey Cibril bunu kime isteme diyor. Rabbine naz ediyor diye. Ne diyor? E diyor ki ben senden istedim cemalini görmeyi bana göstermedin. Şimdi o efendim onu alıyorsun, miraca özel davetli yaptın onu, ona cemalini göstereceksin. Onu benden üstün ettin diyor. O Musa makamıdır. Naz makamıdır. Kâne indelallâhi ve Allah katında çok değerli bir peygamber Musa Aleyhisselam. Makamı ona göre. E şimdi dünyanın buna tahammülü yok. Onun için allah Teala dünyada cemalini istese gösterebilir ama efendi Hazreti anlatırdı. O hemşerilerinden, memleketlerinden birine gitmişti. işte ona bir emrül maruf yapıyor. Her yerde vaaz ediyor mübarek. Işte, anlatıyor falan. O da ne dedi? Yahu dedim ben dedi inanıyorum Allah var dedi. İslam'a falan inanıyorum dedi. Fakat bu kadar kavur memlekette millet inanmamaya başladı dedi ya. E nasıl olsa bu iş yani dedi bu senede bir kere görünecek dedi senede bir kere görünce dedi herkes inanır dedi ya ne akıllı çözüm ya senede bir kere görünecekmiş ya sen dünya kuruldu kurulat dünya buna dayanabilir mi ya dünyanın buna tahammülü var mı da zerre kadar tecelliden dağlar indi aşağıya orada tur dağının önünde biz gittik gördük onlar resimleri de var böyle hepsi şey, koca dağlar ne şey olmuşlar? Un ufak olmuşlar böyle, Erimişler gitmişler. O tecelliye dayanamamışlar sen. Nasıl dayanacaksın? Mevla. E ben inanıyorum ama işte senede bir kere görün şey iyi olur. Anladık da mı sundu bunu canım senle? Sana ne? Mevla, buyru ki ben varım. eserlerimle varım. Ayetlerimle varım. bütün yarattıklarımla varım. O zaman sen mi yaptın bunları? Yok. O zaman ben yaptım. Ne konuşuyorsun? Ha. Mevla açıyor. Hak'tan zahir hiçbir şey yok. gözsüzlere pünhanimiz. bünhanimiş. Mevla niye Ya çok açık da ondan görülemiyor. Gözünü göremiyorsun. Kendini göremiyorsun. Ruhunu göremiyorsun. Her şey onunla kaim. Nasıl göreceksin? Zahirun entevelâkillâ turâ li'uyûnin hacebeten nukâtu. Ya Rabbi sen her şeyden daha açıksın ama noktaların perdelediği gözlere görülmüyorsun. Çünkü bizim bu gözler Efendim, maddi şeylere alışmış, imkanları sınırlı dünyadaki e işte, uzağı göremez, yakını göremez. Hep görmenin şartları var değil mi? Mevla gördürürse görür, gördürmezse gözünün önündeki şeyi göremez. Gözlüğü kafasına koyar, iki saat gözlüğünü arar, onu göremez. Yani bizim gözümüz sınırlı bir şey. Görmesi sınırlı. E Mevla görmeye bunun şu an için tahammülü yok. Onun için biz bunlara İman ettik elhamdülillah. Görüleceğine, görülebilirliğine de iman ettik elhamdülillah. Ahirette kesin görülecek. Cennete girenler mutlaka görecek. Buna iman ettik elhamdülillah. Allah'ım bu imanımız hürmetine, bizi cemalini görmekten mahrum etme ya Rabbi. Seni ziyaretten mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım Celle Celalüke ya Rabbi senin cemalini görmek, senin rızana ermekten daha büyük bir saadet, bir baktikarlık olamaz. Düşünemiyoruz. O... Ya Rabbi lezzeti, hazzı, zevki tatmayı, o yolda gayreti bize her şeyden ağır getir ya Rabbi. Her şeye tercih ettir ya Rabbi. Onun için namazlarımızı terk ettirme Allah'ım. Haramlara bizi bulaştırma ya Rabbi. Bizi cennetine girmekten engel olacak inançlardan, fikirlerden, amellerden, ahlaktan uzak eyle Allah'ım. Bizi senin cennetine yaklaştıracak inançları, ehlüsnet itikadlarını, salih amelleri bize nasip eyle ya Rabbi ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya bıraktırma bize ya Rab sabah namazını, iki namazını, beş vakitten hiçbirini kazaya bırakmadan Allah'ım huzur üzere kılmak nasip eyle ya Rab ve sana kavuşuncaya kadar Allah'ım namazımıza hiçbir engel mani çıkarttırma ya Rab elden ayaktan düşürme ya Rab Kimsede muhtaç etme Allah'ım abdestimizi kendimiz alabilelim cami cemaate gelebilelim Allah'ım bizi namazdan mahrum etme ya Rabbel Alemin çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbini gördü Sonra Efendimiz çok üzüldü... En büyük eziyeti orada çekti... Mevla'nın cemalini görmekten aldığı lezzetten... Sırf bizi davet için... Ya Muhammed bilirim ben... Sen beni görmeye doymuyorsun ama Mevla buyurdu... Seyretmeye doymuyorsun ama... Kullarımda namaz bile bilmiyorlar... Git onlara... 50 vakti işte farz ettim... Sonra beşe indi... Bu namazları öğret onlara da... Onlar da gelsinler cennetime girsinler... Cemalimi görsünler... Sen şimdi burada beni ziyarette kalırsan... İsa aleyhisselam ikinci kat cemada kaldığı gibi... İdris aleyhisselam dördüncü kat semada kaldığı gibi sen de şimdi kalırsan bunlar ne namaz bilecek ne abdest bilecek hiçbiri cennete giremeyecek cemalimi göremeyecek Mevla buyurdu sırf bizim için onu tekrar miraçtan indirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ı hiçbir peygamber görmediği için onu görmekten ayrılmak o zevkten ayrılmanın çilesini hiçbir peygamber çekmemiştir asılan peygamber olmuştur kesilen peygamber olmuştur bi biçilen peygamber olmuştur ama mavziye, nebiyyü misle diyor. benim çilemi çeken hiçbir peygamber olmamıştır. Neden? Çünkü Allah'ın cemali hiçbiri görmedi ki ondan ayrılmak ne kadar sıkıntılıdır. Onu çekebilsin. Ama ben sizin hatırınız için, sırf ümmetimin derdi için geldim size buyuruyor. Ve bu namazı getirdim. Ve ondan sonra dünyada hiçbir lezzet alamadı, tad alamadı. Ne zamana kadar? Geldikten sonra namaza durana kadar. Ne zaman namaza durdu? Namazda mevla Miraç'ta görmenin tadını namazda aldı de. Onun için assalat müracül mümin, namaz müminin miracıdır buyurdu. Ama o namaz bize de nasip olsa, biz o namazı bırakır mıyız? O tadı atsak, o lezzeti atsak. Niye Hazreti Ali Efendimiz e, hançeri çekecekler, namaza durayım da öyle çekin, okumuzu mızrağı çekin sırtımdan yaralı. Niye? Duymuyor da ondan. Zelcele oluyor da namazdaki Allah dostları duymuyor. Cami yıkılmış haberi olmuyor. O namazlar kimin namazı? O miraca gidenlerin namazı. Namazı miraç yapanların namazı. Ya Rabbi ölmeden bize de bir miraç namazda nasip eyle Allah. Amin. Yani bu devamlı bu hal bize olmuyorsa ölmeden mutlaka bir nasip eyle bize ya Rabbi. Amin. Namazın tadını tattır bize Allah'ım. Gözümüze nur eyle Allah'ım gönlümüze. İlac Allah'ım çoluğumuz çocuğumuz, kızımız, oğlumuz, gelinimiz, torunumuz, sevdiklerimiz Allah'ım. Namazsız bırakma ya Rabbi. Amin. Bir namaz terk etme ya Rabbi. Amin. Hepsine secde nasip eyle ya Rabbi. Ta ki cennetine gelelim. Hep birlikte sevdiklerimizle beraber cemalini ziyaret edelim. Ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ ve sahbihi. Selle teslimen kathirem. Elhamdülillâhe rabbil alemin. Allah bu vesileyle imanımızın nurunu artırsın. Amin. Lillâhü teâlâ. El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmud Zülhü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.